Bireysel emeklilikte biriken paranın zekatı verilir mi? Bireysel emeklilikte şöyle bir fark var. Yatırdığımız primleri sürenin sonuna kadar beklemeyip önceden ayrılma durumunda yatırdığımız primleri bize geri veriyorlarsa o para demek ki bizim mülkiyetimizdedir. Şu halde o paranın zekatını her sene vermek gerekir. Yani her ama, fırsatı alabiliyoruz evet, bize. Ama yatırdığımız primleri geri almamız yani süresini beklemeden önce ayrılma durumunda <Gülüyor> geri çekme imkanımız yoksa yani o para gitti sistemin parası oldu sen artık önceden geri çekildiğin zaman bu parayı geri alamazsın deniliyorsa artık o bizim mülkiyetimizden çıkmıştır dolayısıyla onun için zekat vermemiz gerekmez <Gülüyor> farkı bu onu sormak evet. lazım yani artık ilgili Müesseseye sorsunlar. Yani ben belki de şartnameleri vardır orada yazar da. Belki farklı yani, farklı uygulamalar evet. da yapabiliyorlar çünkü e, birikimli hayat sigortasında e, öyle bir farklılık var. Kimi sigorta şirketleri süreyi beklemeden cayma geri çekilme durumunda primlerinizi veriyorlar, geri veriyorlar yatırdığınız primleri. Bazıları da vermiyorlar. Evet. Yani onu bilmek lazım, sormak icap ediyor. <gülüyor>